İstanbul Cam ve Porselenleri İstanbul Cam ve Porselenleri koleksiyonunda yaklaşık 2000 civarında eser bulunmaktadır ve bu eserlerin önemli bir bölümü saray mutfaklarında birbirinin içine geçen iki mekan olan şerbethane ve helvahanede sergilenmektedir. İstanbul'da Cam Üretimi Sultan I -I -I. Selim tarafından cam yapım tekniklerini öğrenmek üzere İtalya'ya gönderilen ve bir süre Venedik'te araştırma yaptıktan sonra İstanbul'a geri dönen Mevlevi Mehmet Dede ile başlar. Başlangıçta Venedik üretimi camlara benzeyen eserler vermiş olan Mevlevi Mehmet Dede kısa bir zaman sonra İstanbul cam sanatını oluşturacak ürünler ortaya koyar hale gelmiştir. Bilkoz'da kurulan atölyelerde cam yapımında 3 değişik teknik kullanılmış ve bu tekniklerle Çeşmi İbülbül camlar, opalin camlar Kristal ve beyaz camlar üretilmiştir 19. yüzyıldan itibaren İstanbul camları denilince ilk akla gelen beykoz camıdır. Beykoz camları ile özdeşlenen teknik ise çeşmi bülbül olmuştur. Günümüz Türkçesinde bülbülün gözü anlamına gelen çeşmi bülbül, renkli cam çubukların döne döne yükselerek birleştirilmesinden elde edilen cam türüne verilen addır. Koleksiyonda bulunan ve pahalı olmalarından dolayı sadece sarayda kullanılmak için yapılmış olan Osmanlı porselenleri ise iki ayrı grup içerisinde toplanmıştır. Eseri İstanbul damgalı porselenler ve Yıldız porselenleri. Osmanlı'nın ürettiği ilk porselenler olan Eseri İstanbul porselenleri ilk defa Sultan Abdülmecid 1839-1861 döneminde Beykoz'da kurulan atölyelerde üretilmiştir. Bu atölyelerde sıraltı tekniği ile yapılmış olan porselenlerin altında eser İstanbul damgası vardır. Eserin üzerine süslemek için kullanılan boyaların rengi ile porselenlerin altındaki damga genellikle aynı renktedir. En belirgin özelliklerinden biri, üzerlerindeki iri çiçek desenleri olan eser İstanbul damgalı porselenlerin üretimi yalnızca 30 yıl sürmüş, daha sonra malı sorunlardan ötürü üretim durmuştur. Osmanlı porselenlerinin ikinci grubunu oluşturan yıldız porselenlerinin üretimine, Sultan I. Abdülhamit 1876-1909 döneminde, 1890 yılında Yıldız Sarayı Bahçesi'nde kurulan atölyede başlanmıştır. Fabrikanın adı Yıldız Çin'i fabrika İhmayim'dur. Burada üretilen porselenlerin altında ay yıldız damgası ve üretim tarihi yer alır. Yıldız porselenlerine dair önemli bir detay, bu porselenlerin bazılarının üzerinde bunları yapan sanatçıların adlarının yazılı olmasıdır. Bu porselenlerin üzerinde, çiçek desenleri, geleneksel Osmanlı motifleri, doğa resimleri, tarihi yapıların resimleri, sultan portreleri, sultan ıhı, Abdülhamid'in turaları, saraylı kadın ve çocuk resimleri ve çeşitli hayvan resimleri yer alır. İstanbul'un manzaralarının ve tarihi yapıların resmedildiği porselenler, Eski İstanbul'a dair araştırmacılara bilgi sunan, tarihi belge niteliğinde porselenlerdir. Yıldız porselenleri öncelikli olarak Osmanlı Saray halkının porselen ihtiyacını karşılamak için üretilmiş olsalar da, bunların aynı zamanda yabancı devlet adamlarına ve önemli mevkideki devlet büyüklerine hediye olarak verilmiş olduğu da bilinmektedir. Yıldız porselenleri, ayrıca Avrupa ülkelerinin imparator, kral, Kraliçe, çar ve çariçelerine diplomatik hediye olarak da gönderilmiştir. Avrupa saraylarında, sayıları az da olsa yıldız porselenlerini rastlamak mümkündür. İstanbul Cam ve Porselenleri koleksiyonunda bulunan dördüncü grup, Tophane Lüleci Çamurundan yapılan seramik eserlerden oluşur. İstanbul'un Tophane semtinde yapılmalarından ötürü bu tür seramiklere Tophane işçiliği adı verilmiştir. Bu eserler, Oldukça kaliteli ve prestijli olmaları nedeniyle saray halkı ve üst düzey yöneticilerin kullandığı bir seramik çeşididir.